Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet bugün sizlerle birlikte altıncı ayete başlayacağız. Daha doğrusu oradan devam edeceğiz. Sanırım bir giriş yapmıştık. Fetih suresinde bu kaçıncı ders bilmiyorum ama bakın daha sadece beş ayet okuyabilmiş olduk. Ama inşallah onun okuduklarımızın günlük hayatımızdaki karşılıklarını göre göre sindire sindire her birimiz için de farklı anlamları vardır. Bakın onu da unutmayın. Yani aynı ayet bana bir şey söyler, size bir şey söyler. Önemli olan ayetin zahirinin yani lafzının çizdiği sınırların dışına çıkmadan, haddi aşmadan, ayetin söylemediği bir şeyi ona söyletmeden oradaki ifadenin Bugünkü hayatım için benim adıma veya işte her biriniz adına ne anlama geldiğini, bana beni nasıl irşad ettiğini, beni nasıl ikaz ettiğini, e, beni nasıl işte teşvik ettiğini görebilmek. E, yani sanki bugün inmiş gibi yani bugün duysaydınız bu ayeti sizin için ne anlama gelecekti onu görebilmek. Ve işte e, bu bölümün e, asıl ana fikri olan sekinetle, sekinet e, üzerinde çok durduk ama Şöyle tekrar baktığımda dersten önce ayetlere tekrar baktığımda şu demek sanki sanki arkadaşlar yani bizim bugünkü e, mütereddit Müslümanlığımıza şöyle bir dokunuşu var bu sekinet ifadesinin. E, mesela düşünün bir örnek vereyim. E, diyelim ki ben karar verdim arkadaşlar. Zihnimde karar verdim. Bütün olaylardan ve insanlardan bağımsız olarak kendi ahlakımı yüceltmek için düzen, düzeltmek için Kemalim kem, kendi kemal yolculuğum adına karar veriyorum faraza bu farazi bir örnek mesela bundan sonra hiç sesimi yükseltmeyeceğim hiç kimseyle konuşurken sesimi yükseltmeyeceğim ve bu böyle kalbimde hani böyle bir belirsiz bir İmam Gazali bu kararların aşamalarını çok güzel netleştirir böyle bir eğilim bir istek ya böyle yapsam ne güzel olur bir temenni değil Bakın karar vermek azimle azme yakındır. Yani artık niyet ediyorsunuz ve azme ediyorsunuz. Böyle bir karar verdim. Şimdi bu kararı verdikten sonra arkadaşlar, yani artık ne olursa olsun benim içimde tereddüt kalmaz, değil mi? Ya şimdi ben de bağırsam mı, ben de burada sesimi yükseltsem mi demem artık. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sekinet böyle bir şey yani. Allah var, peygamberler gönderiyor, Hazreti Muhammed de son peygamber, onun indirdiği bu kitap. Allah'ın yani ona indirdiği bu kitap e, hak kitap, burada söylenenler doğru, tabii ki ben buna her zaman uyamayabilirim, eksiklerim olur, hatalarım olur ama Allah doğru söylemiştir. Buna karar vermek yani bu bakın şey değil, dogmatizm değil bu, sizin bilinçli, tercihinize dayalı, üzerinde düşünerek verdiğiniz bir karar, başlangıçta taklit olabilir ama hedef, Biliyorsunuz imanı tahkike yükseltmektir her zaman. Yani bir karar verdikten sonra artık kimse sizi ondan kolay kolay caydıramaz. Şimdi mesela ben kendi tecrübemden bir tane örnek paylaşayım sizinle. Hayatta başardığım işte nadir birkaç şeyden bir tanesi yani tam gönlümün istediği gibi hani başardığım. 17-18 yaşlarındayken arkadaşlar bir karar vermiştim kimseye darılmayacağım diye. Bunun birkaç sebebi var. O, o yani o erken yaşta böyle bir karar vermemin bir ailem çok kav yani aile içinde çok kavgaların tartışmaların olduğu insanların birbirine sürekli darıldığı bir aileden geliyorum. Dolayısıyla çok rahatsız etmişti beni o çocukluğum boyunca ve ben bunu yapmayacağım dedim. Ee, i̇kincisi de işte çok erken yaşlarda yine daha Kur'an kursuna gittiğimden itibaren diyelim 15-16 yaşından itibaren bir takım böyle iyilik çalışmalarının, hayır çalışmalarının işte gönüllü çalışmaların içinde kendi çapımda yer almıştım. Ve bu çalışmalarda böyle şeytanın çok güzel ortamı kızıştırdığını, insanları birbirine düşürdüğünü, entipüften şeylerle sen orada durdun ben burada durdum işte beni aramadınız işte bilmem ne gibi şeylerle bu hayır çalışmalarına küstüğünü hatta ne bileyim yani orada büyük bir iyilik var. Sen sen ne, ne ne peşindesin yani şu anda. Hani böyle çok bana uzaktan baktığımda çok garip gelmişti o. Ve yani Allah için hayırlı olan hiçbir işte kimseye küsmeyeceğim. Kimsenin bana nasıl davrandığına bakarak oraya takılmayacağım diye bir karar vermiştim. Şimdi ne oldu biliyor musunuz sonra arkadaşlar? Yani bir insanın böyle bir karar vermiş birini küstürmesi için ne yapmış olması gerekir yani bir düşünün hiçbir şey etkilemiyor yani büyük konuşmayayım bundan sonrası için garanti veremez hiç kimse gelecek için ama bugüne kadar yani o hadi 20 yaş olsun 20 yaşından 60 küsur yaşına kadar e, değişmedi bu arkadaşlar hiç Kimseye kendi irademle kendim başlatarak küsmedim. Ama bana küsenler oldu. Ee, onlarla da böyle bir iki adım attım. Yani böyle küskün olmadığımı göstermek için, ee, benden kaynaklanmadığını bu küskünlüğün göstermek için. Ha, sebebi ben olmuş olabilirim. Yani benim bir hatalı davranışım olmuş olabilir. Fakat ben darılmadığımı e, göstermeye çalıştım. Ve şey oluyor arkadaşlar. Yani hiç kimse sizin zihninizde sizi küstürecek kadar Etkili bir pozisyonda olmuyor artık o kararı verdiğiniz için. Yani bu çok tabii benimki büyük bir karar. E, hayatı etkileyen bir karar ama mesela çok basit kararlar da olabilir bu. Yani kafanızda bitirseniz bundan sonra şunu yapmayacağım diye. Yani ne bileyim işte şeker yemeyeceğim. Ne bileyim yani hiç yememek de mümkün değil de. E, ne bileyim işte şunu yapmayacağım. Basit şeyler de olabilir. Veya şunu yapacağım Ortam ne olursa olsun namazımı kılacağım. Önce namazımı kılacağım. Öyle bir, arkadaş, bir, iki, bir iki arkadaşım var öyle arkadaşlar. Arkadaşlarımın çoğu namaz ehli insanlar ama şu anda aklıma iki tanesi geliyor mesela. Ezan okunur okunmaz sohbetin tam ortasında da olsa her şeyin yani yemekte de olsa kalkıyor namazını kılıyor. Bir karar vermiş yani ben bu namazı ezan okunur okunmaz kılacağım. Bakın artık onu caydıracak ne olabilir ki yani bizim hayatımızda. Anlatabildim mi işte sekinet böyle bir şey arkadaşlar yani içinizde gitgelleri bitiriyorsunuz İşte o ne der bu ne der mesela geçen de birisi söylüyor mühim mevki yani mühim bir sosyal konumu var ondan sonra diyor ki ya ben diyor işte üç defa kapandım açıldım falan diyor neden dedim neden yani işte insanlar falan arkadaşlar böyle her şeyi takarsak yani biz dinin hiçbir şeyini yapamayız ki. Bir düşünün yani namaz problem yani dindar topluluklarda bile bazen yani işte biraz sonra kılarsın eve gidince kılarsın işte bilmem şöyle yaparsın yani böyle hani namazı orada kılmak istemeniz adeta onlara sorun çıkarmak gibi bile algılanabilir yeri geldiğinde yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu tekrar ediyorum aslında benim zihnimde ahlaklı din birbirinden bağımsız değildir bir parantez açarak bunu da ifade edeyim. E, ahlaki ilkelerinizi yaşarken dini ilkelerinizi yaşarken sağlıklı beslenirken ya ye ne olacak ya işte sen de hep böyle yapıyorsun biz de sen geldiğin zaman ne yapacağımızı şaşırıyoruz biraz da böyle duygusal manipülasyonlarla sizi o diyetiniz hakkındaki yani beslenmenizle ilgili hatta bu perhiz bile olabilir yani sağlığınızla ilgili olabilir dokunmaz ya işte falanca da yedi içti ne oldu bak bir şey oldu mu falan gibi baskılarla herkes sizi döndürmeye çalışır yani bana söyleyeyim mesela bazen arkadaşlarımız e, bu örtünme problemiyle ilgili e, yine bile mesela bugün soru cevap programı var öğleden sonra orada gelen sorulardan birisi de öyle. Yani arkadaşlar e, siz hani... Ne hayal ediyorsunuz yani? Örtünmeyen insanların dünyalarında hiç dedikodu, yargılama, kınama, işte ne bileyim kendini kötü hissettirme hiç olmuyor mu yani? O zaman bu Batılıların yazdığı kitaplar ne? Değil mi bununla ilgili olarak? Dolayısıyla yani arkadaşlar Cummings'in bir sözü var, bir Amerikan düşünürü, çok seviyorum o sözü. Diyor ki, bütün dünya seni kendine benzetmeye çalışır. Böyle bir Dünyanın içinde kendin olarak kalabilmek hiç bitmeyecek bir savaştır diyor işte sekinet arkadaşlar sizin kendiniz olarak tırnak içinde bu kendimiz yani Müslüman kimliğimiz için söylüyorum bunu çünkü ayette zaten ondan bahsediyor yani yoksa Fatma Bayram'ın kişisel zevklerinden bahsetmiyor yani o, aman oraya tutun işte aman kimse için bu kişisel zevklerinden vazgeçme değil imanın Allah'tan gelen bilginin doğru olduğu burada Hudeybiye anlaşması çerçevesinde yaşandı biliyorsunuz bazen geri gidiyormuşsun gibi görünür sana bazen olaylar ya madem Allah bu dinin sahibi niye böyle oluyor niye sahip çıkmıyor niye biz hep böyle taviz veriyoruz ya da işte eziliyoruz ya da geri gidiyoruz gibi görünebilir olaylar sana işte her ne olursa olsun e, iman arkadaşlar tırnak içerisinde ama hani bu iman <gülüyor> anlatabiliyor muyum bilmiyorum e, el iman yani Allah'ın e, razı olduğu, istediği, bizde görmek istediği iman arkadaşlar sarsılmadan yürümek demektir. O onu dedi, bu bunu dedi. tabii burada işi vaza dökecek olursak beni en çok e, bu konuda motive eden, teşvik eden, ayağım kayacağı zamanlarda böyle hemen elimden tutan bir e, manzara var. O manzarada şu arkadaşlar kıyamet gününde ben Allah'a hesap verirken şu anda beni bu yoldan döndürmeye çalışan hiç kimse orada bana yardımcı olmayacak. Bu ister çocuğum olsun ister en yakınlarımız olsun akrabalı fark etmez yani. Sosyal muhitimiz, paramız, pulumuz, makam mevkiimiz her neyse yani bunlar fark etmez. Ben bu hayatın hesabını tek başıma vereceğim ve buna inanıyorum. Bakın bu ahiret inancı. Bütün motivasyonlarımızın başlangıç noktasıdır arkadaşlar. Her zaman tek başına yetmeyebilir bazılarımıza ama bütün o yani bir müminin dinini yaşamak için içinde bulacağı motivasyon değil. Eskilerin tabiriyle teşvik diyelim, şevk, teşvik o heyecan arkadaşlar e, ahiret inancına dayanır. Allah'ın huzuruna ben tek huzurunda tek başıma olacağım. Dolayısıyla hiç kimsenin, hiçbir sosyal baskının, hiçbir manipülasyonun hiçbir insanınla ilişkimin beni buradan döndürmemesi gerekir yani ben işte dediğim gibi günlük hayatta bir perhiz kararından tutun da hayatınızda büyük ahlaki kararlar veya büyük hani dininizi yaşarken maruz kaldığınız arada kalmışlıklar vesaire konusunda ben teslimiyetle bu sekinetin birbiriyle çok yakından al alakası olduğunu bir insanın kalbinde sekinet varsa arkadaşlar e, tereddütsüz yaşar dini, bu da zaman kaybetmeyi engeller. Yani bir ileri bir geri böyle mi yapalım şöyle mi yapalım işte hadi bunu bırakalım buradan başlayalım falan gibi e, zaman kaybetmeleri engeller. E, İnsan ömrü bu zaman kaybetmelere e, mukavemet edemeyecek kadar kısadır. Arkadaşlar, işte bu sekineti niçin indirdi Allah Teala müminlerin kalbine? Arkadaşlar, beşinci ayet bize bunu anlatmaya başlıyor. Beşinci ayet diyor ki, biraz buradan konuşmuştuk. Esanuz bilen liyudh iler mu'minin evvel mu'minat cennetin tezrimi tepti alen haruqalidine fiha bir müminleri cennete sokmak için, yani müminleri cennete götürecek olan şey bu sekinettir işte aradaki ilişkiyi kurabildiniz değil mi baştan beri anlattıklarımla. Yani Allah nedense sükûnet indiriyor çünkü müminleri cennete sokmak istiyor. İman edenleri cennete sokmak istiyor Allah Teala. Onları cennetten uzaklaştıracak, cehenneme yaklaştıracak hallerden korumaya çalışıyor. Bunun da tem, nasıl diyeyim kendi iç dünyamızdaki başlangıç noktası işte o kalbimizdeki güvendir, o sekinettir. Yani zıttı olan sekinetin zıttını hatırlayın neydi tereddütler, böyle halecanlar, işte panikler idi. Yani onlardan bizi koruyarak inanc mikrofonlarınızı kapatın arkadaşlar inançlarımız konusunda bizi bizi sabit hale ayağımızı sabit hale getirmek istiyor Allah Teala birinci sebep bu arkadaşlar ve yücefira anhumseyi atihim ve onların ufak tefek hatalarını da bağışlayarak örterek yok ederek onları cennete sokmak istiyor işte Allah katında en büyük başarı budur arkadaşlar başarı odaklı çağımız insanının revize edilmesi gereken düşüncelerinden birisi de bu ve bence en önemlisi yani dünyada başarıyı hedeflediğiniz zaman tabi bu dünya başarısı da o kadar kişiden kişiye değişiyor ki yani insanın şey i̇şte ne bileyim mesela ben kendi adıma söyleyeyim İstanbul'da başınızı sokacak bir evinizin olması ondan sonra e, yarın ne yiyeceğim diye düşünmeden e, yaşamınızı sürdürmenize yetecek bir gelirinizin olması işte e, çaresiz bir hastalık o da, o da gelse bence o başarıya engel değil de hani böyle sizi mutsuz edecek böyle bir şeylerin hayatınıza çok hani mutsuz olmak isteyen bahane bulur da büyük hadiselerin yani kontrolümüzün dışında büyük hadiselerin olmaması mesela bu başarı başarı değil midir ama bir başka insana göre bu bu da kendine yazık etti böyle vasat bir hayata kendini mahkum etti diye bakılabilir dünya başarıları biraz kişiden kişiye değişiyor ben mesela çok insan tanıdım gerçekten bana göre yani benim kendi hayatıma göre ama bunların içinde hani ben hakikaten yani zenginim ya Allah bana çok verdi diyen bir iki kişi oldu yani. Halbuki çoğu bunların çoğu varlıklıydı bana göre. E, dolayısıyla insanın kendini başarılı hissetmesi dünya ölçüsünde pek olası görünmüyor. Niye? Çünkü Adem Ademoğlunun gözünü ancak toprak doyurur diyor ya Peygamber Efendimiz. Allah Teala da burada çok net bir şekilde arkadaşlar kendi katında yani Allah nazarında başarı nedir? Başarı kişinin günahlarının affedilmesi ve kalıcı bir şekilde cennete girmesidir bir daha çıkmayacak şekilde cennete girmesidir. İşte budur asıl başarı diyor. Sonra bu sükunet indirilmesini yani müminlerin kalbine sükunet indirilmesini ikinci hedefi ve yu'andebel münafikiîne vel münafıkāti ve'l müşrikîne vel müşrikât. Efendim, ver müşriketi zani ne billahi zannetse. Bugün işte biraz buranın üzerinde duracağız. E, münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara. Ama bunlar nasıl müşrik erkekler ve kadınlar? Allah katında kötü zan besleyen, Allah hakkında affedersiniz, Allah hakkında kötü zan besleyen, suy zan besleyen, müşrik erkekler ve müşrik kadınlar, münafık erkekler ve münafık kadınlar da azab etmesi için. Yani ilginç bir şey değil mi ee, arkadaşlar? Şimdi bu benim kalbime indirilen sekinet bir münafık için nasıl azap oluyor? Bir müşrik için nasıl azap oluyor? Çünkü eğer sekinet müminlere has bir şeyse arkadaşlar dini açıdan söylüyorum bunu. E, münafıkların ve kafirlerin içlerindeki gel gitleri bir düşünün arkadaşlar. Yani çünkü onlara sekinet verilmiyor din konusunda. Münafık müzebzebi ne, ne diyor la ilaha ula ve la ilaha ula Bakara suresinde münafıklar o ki öyle insanlardır ki ne bu tarafa ait tam olarak ne şu tarafa ait. Müzebzebi ne beynedalik bu ikisinin arasında gidip gelerek azap çeken insanlar. Yani buraya da yaranmak istiyor buraya da yaranmak istiyor. İki tarafa da ait olamıyor iki tarafı da bırakmadığı için. Bırakamadığı için yani bu şey terk etmek ve darılmak anlamında değil işte o iç dünyasındaki o kesin kararı yani beni, ben müminlerin yanında e, nasıl diyelim rahatım benim kardeşlerim müminlerdir bunlar arkadaşlar hani abartılı örnek veriyorum ter kokabilir biraz böyle eğitimsiz olabilir biraz e, hodbin olabilir e, görgü pek bilmeyebilirler ama Allah'a, peygamberine, kitaba, kıyamete çok yürekten inanmışlardır yani. Ben bunlara aitim, bunlar benim kardeşlerim Diyebilme, diyemediğiniz zaman diyemediğimiz zaman benim de e, benim için de e, bir uyarıdır bu. Arkadaşlar böyle hani şuraya da mı aitim? Buraya da mı aitim? Şuranın insanı mıyım? Buranın insanı mıyım? Ben bunu Sultanbeyli otobüsüyle Fenerbahçe otobüsü benzetmesiyle anlatmışımdır yıllarca. Ama şimdi dün mesela Sultanbeyli'deydim orası da çok gelişmiş başka bir yer bulmam lazım benzetmek için. <gülüyor> Elhasıl arkadaşlar e, yani İnsana azap veren şey, oradan anlıyorum yani ben bu ayetten anladığım, insana azap veren şey kalbinde sekinetin olmamasıdır. Düşünün yani sürekli endişe halinde. Sürekli endişe halinde. Şu ne diyecek, bu ne diyecek, o beğendi mi, bu beğendi mi? İşte yanlış yaptım mı? Benim hakkımda ne diyorlar? Benim hakkımda ne düşünüyorlar? İşte beni onayladılar mı, onaylamadılar mı? Benimsediler mi, benimsemediler mi? Yani sürekli böyle insanların takdirini, onayını, kabulünü beklemek. Ee, en alt düzeyde azabın bu olduğunu, bunun da varış noktasının. Çünkü arkadaşlar, Allah'ın yani çok size böyle basit gelebilir ama. Bunu kendi hayatınıza uyarlayın ve detaylara uygulayın bunu. Kendi tecrübelerinizi siz benden daha iyi bilirsiniz. Ee, yaşadığınız olaylara uyarlayın. Yani arkadaşlar tabii biz herkese kibar davranmaya çalışır, Davranırız. Herkese kibar davranırız. Medeni ilişkilerimiz herkesle devam eder. Yani ben, ben kendim de öyle. Ama kendimi nereye ait hissettiğim konusunda karar veremeyecek kadar değil arkadaşlar. İşte bu psikolojideki referans grupları meselesi. Bizim e, imanımızın e, kuvvetini belirlemesi açısından da önemlidir. Hatta e, hep yer geldikçe bahsediyorum bir akademisyenin konuşmasını dinledim bu konuda Emrah Çelik. Dinden uzaklaşma, dini pratikleri terk etme ve dinden uzaklaşma konusu üzerine yaptığı bir post doktora çalışmasında arkadaşlar dört tane sebep buluyor. Temel motivasyonlarla ilgili yani nasıl oluyor da insanlar yaşadıkları bir dini bırakabiliyorlar imani olarak veya uygulamalarla ilgili. Bu sebeplerden bir tanesi de kendinizi nereye ait hissettiğiniz, bulunduğunuz mekanlar, görüştüğünüz insanlar ve siz nereye aitsiniz? Yani evet yani mesela işte e, bende de vardır biraz o böyle bazıları der ki işte yani Şantaşı da ne kadar ruhsuz buralar işte Bağdat Caddesi ne kadar ruhsuz falan yani ben arkadaşlar o kadar rahatsız olmam oralarda e, çok temiz düzgün yani böyle hani her şey çok e, estetik. Filan görünür gözme yani ee, böyle dünyadaki güzellikleri dünyadaki o düzeni o nizamı o estetiği o e, inceliği e, beğeniyorsanız seviyorsanız böyle nefsiniz hani sizi oraya doğru çeker ama kalbinizle karar vermeniz gerekir. Siz nereye aitsiniz bu yani taşında bulunmayacaksınız Bağdat Caddesi'nde bulunmayacaksınız anlamında değil ya, tabii ki işimiz düşer gideriz ama oraya ait değilim yani. Ben oraya ait değilim. Ben camiye gelen insanlara aitim. Beş vakit namazını camide kılmaya çalışan, ne bileyim umrelere giden, oralarda işte e, hani çoğumuzun ay bunlar mı falan dedikleri çoğunun öyle diyelim e, insanlara aitim arkadaşlar. Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok etkilendim bundan. Yakında öğrendim. Bir gün diyor ki, Böyle artık kime dediğini bilmiyorum yani kayıtlara geçmiş. Benim şu ailem ehli beytim diyor zannediyorlar ki onlar benim gözümde çok değerliler öyle zannediyorlar. Fakat diyor benim kalbimde en üst sırada takva ehli gelir diyor. Yani kendi ailesinden de önce geldiğini, takva ehli Müslümanların kendi ailesinden de önce geldiğini söylüyor. Bugünlerde bir Kehf suresini çalışmaya başladım. Birinci kısmını anlattım bir yerde. Şimdi inşallah onu devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dört tane önemli kıssa anlatılıyor bu Kehf suresinde. Bunlardan birincisi Ashab-ı Kehf nedir arkadaşlar? Ashab-ı Kehf nasıl Ashab-ı Kehf oldu? İçinde yaşadıkları topluma... Hayır biz sizden değiliz dedikleri için arkadaşlar. Yoksa Ashab-ı ne yapalım işte bizim gibi kimse yok bu kadarız biz. İşte karışalım topluma bunlar da bizim ailemiz, akrabalarımız, dostlarımız. İşte ne güzel de yaşıyorlar Romalılar iyi yaşıyorlardı arkadaşlar dünyadaki diğer milletlere kıyasla o dönemde. Yani o günkü zenginlik bugün yok. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz de yaşayalım işte onlarla beraber deselerdi asabı kef olmayacaklardı. Neyse. Şimdi e, bu arada arkadaşlar e, Cenab-ı Hak diyor ki o sekineti indirdiğinden bahsettiği ayet-i kerimede, dördüncü ayet-i kerimede e, biz bu Allah'ın, ee, yanında Allah Allah yolunda olanların yanında yer almak için bir bilince ihtiyacımız var bir bilgiye ihtiyacımız var yani e, nedir o işte onu bugün gazeliler çok açık bir şekilde ortaya koydular bize tekrar hatırlattılar arkadaşlar ve lillahi cunudus semavati vel göklerin ve yerlerin ordusu Allah'a aittir her şey Allah'ındır dilediğine dilediği kadar verir bugün kafirlere vermiştir ee, yani önemli değil çünkü dünyaya önem vermediği için kafirlere de verir ondan arkadaşlar e, dilediğine dilediği gibi verir zafer verir işte, e, imtihan verir bazen geri adım atman gerekir vesaire göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir ve kâne Alimen alîmen hakîmâ dördüncü ayet böyle bitmişti e, o Alim ve hakimdir yani her şeyi ve bütün umuru, bütün işleri kemali ilim ile bilir, mükemmel bir bilgi ile bilir ve hikmet ile takdir ve ted tedbir eyleir. Bu e, alim ve hakim isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de yan yana gelişi epey bir yerde vardır, epey bir ayetin sonunda gelir. Şimdi tam sayısını ver, veremeyeceğim bakmam lazım birbirini tamamlar çünkü bazı yerlerde de biraz sonra velillahi cunodü semavat tekrar gelecek orada da azizen hakima geliyor efendim izzet yani o kudret izzet makam güç sahibi olma yani istediğini yapabilecek kudrete haiz olma da hikmetle beraber e, gelmesi o da e, bambaşka bir nimet ve lütuf bizim için. Yani veker inna Allah ekane alimen hakima veya vekan Allah alimen hakima bu ifade bu alim ve hakim isminin bir arada gelmesi bize bizim e, kalbimizdeki sekineti, bize indirilen sükuneti Pekiştiriyor, güçlendiriyor, sağlamlaştırıyor, köklendiriyor, derinleştiriyor. Niye arkadaşlar? Çünkü ben bu isimlere inanıyorsam biliyorum ki bu Kur'an'da benden istenen her şey rastgele değildir, tesadüfi değildir, anlamsız değildir. Cenab-ı Hak ya şu kullarımı bir sıkayım bakayım ne yapacaklar diye bir şey emretmez. Mutlaka bir bilgiye dayalıdır. Allah bir şeyler biliyordur da emretmiştir. Ve mutlaka bir amacı vardır. Amaçsız, rastgele, tesadüfi değildir. E, buna inanmanızı sağlıyor. İşte bu da ne yapıyor? Kalbinize indirilen o potansiyel olarak bulunan sekineti güçlendiriyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hak alim ve hakim olduğuna göre Gökteki ve yerdeki bütün orduları da ilmi hikmetiyle dilediği gibi, dilediği gibi kullanır. Nasıl bu dilediği gibi yah birbirine taslit ederek, Elman'ın ifadesiyle yani birbirlerine tasallut ettirir, saldırtır göklerdeki ve yerdeki ordularını. Yani bazen tabiat düzeni alt üst olur, fırtınalar çıkar, denizde büyük e, efendim felaketler olur, depremler olur. Bu e, yer ve gök kuvvetleri birbirine zarar verebilir yani. yah beyinlerinde sur yaptırarak bazen de aralarında bir barış olur. Böyle her şeyin verimli olduğu, iklimin ılıman olduğu, insanların dost olduğu bir dönem de yaşar, yaşar dünya. Tedbir ve idare eder. Bu şekilde bunları yönetir. Yani onların her birinde de olan bitenin ama burada şunun altını çizelim arkadaşlar. Başımıza gelen olayların büyük bir kısmı bizim ellerimizle yaptıklarımızın sonucudur Cenab-ı Hak da bunu böyle murad etmiştir Sunnetullah dediğimiz şey budur bir kısmı da bizim kontrolümüzün dışında kader dediğimiz mutlak kader dediğimiz şeylerdir işte tabiat olayları ne bileyim sizin kontrolünüzün dışında işte ne bileyim mesela benim işte babamın çocukluğu ikinci dünya savaşına rastlıyor yani öyle olunca değil mi bambaşka bir çocukluk yaşamış oluyorsunuz yani ülkenizdeki durumlar nedeniyle bunu niçin yapar işte? Müminleri az önce söylediğim gibi cennete sokmak için. Buradaki için ifadesinde Liyafira'daki fetha nereden geliyor? Alimen Hakima'dan münfehim olan, bunu geçen hafta biraz söylemiştim, oradan anlaşılan ilim ve hikmetin makama, tatbik ve tefriğine müteallıktır. O, bu da şu demek olur, o orduları idare eden ilm-i hikmetin furuatından birisi de, yani velillahi cunodü semavat velart göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Ve kâne Allahu alîmen hâkîmâ Allah alimdir, hakimdir. Bunun neticesi olarak bunun sonuçlarından birisine göre de o orduları idare eden o ilm-i hikmetin furuatından yani yansımalarından onun e, teferruata yönelik e, tecellilerinden birisi de müminlerin kalplerine sekinet indirip Hudeybiye sulhuna ısındırarak Büyük futuhata onları hazırlamasıdır, ihzar etmesidir. Bunu böyle yapması da şu hikmet içindir. Yani hiç, müminlerin kalbini yatıştırdı, hepsi bir feveran etmişlerdi ama sonra mutmain oldular. Şu hikmet içindir ki e, müminlere ondaki nimetlerini tanıtsın, şükrünü eda etsinler, sevaba müstahik olsunlar da onları cennetlerine koysun. Şimdi burada şöyle bir soru insanın aklına geliyor. Tamam o günkü sahabe büyük bir şans büyük bir lütfa mazhar oldular peygamberle birlikte yaşadıkları için e peygamber olduğuna zaten inandılar e, ondan sonra da bu, bu peygamber peygamber olduğuna inandıkları bu zat müşriklerle bir anlaşma yaptı bunu imzaladı ya bize kalsa biz bu anlaşmayı yapmazdık çok aleyhimize görünüyor ama peygamber yaptı demek ki var bunda bir hayır deyip hani teslimiyeti kolaylaştıran bir şey önlerinde peygamberin olması Peki ben ne yapacağım? Benim önümde peygamber yok. Ee, benim hayatımla ilgili kararlarda yani birilerinin işte anamın, babamın ne bileyim ailenin, e, reisinin işte ne bileyim yani yöneticilerimizin vesaire bir, bir kurumdasın, o kurumun başkanının vesaire aldığı kararlar e, konusunda ben sahabenin peygambere olan teslimiyeti gibi bir teslimiyet gösterebilecek miyim? Ee, arkadaşlar işte orada da Bizim Kur'an ve sünnet bilgimiz devreye girer. Benim acizane kanaatim. Yani Kur'an ve sünneti ne kadar biliyorsak e, alınan kararların onlara mutabakatını o kadar biliriz. Bir. bir de sezgi, müminin sezgisi yani feraset dediğimiz şey var arkadaşlar. E, müminlerin yöneticileri e, hakkında e, bir ferasete ulaşmaları gerekir. Zaten e, nasıl diyelim... Bir herhangi mesela bir kurumdasınız. O kurumda işlerin Allah'ın ve Resulünün yolundan gitmediğini, o şekilde yönetilmediğini, Allah'ın Allah'ın ve Resulünün gazap edeceği şeyler yapıldığını görüyorsunuz. Zaten orada duramazsınız. Yani durmamalısınız. Ya da işte bir şekilde muhalefet etmelisiniz zaten. ama çok net değil işte bu konu. Yani her meseleye tatbik ettiğinizde o zaman hiçbir yere uyum sağlayamama gibi bir sonuçla da karşılaşabilirsiniz. Sahabeden bazıları öyle yapmışlar. Mesela Ebu Zerel Gıfari öyle olmuş biliyorsunuz yalnız başına ölmüş. Bütün herkese muhalefet ettiği için. E sahabenin de zihinlerinde Kur'an ve sünnet bilgisi bizden çok daha net pırıl pırıl olmasına rağmen hatıraları daha çok taze olmasına rağmen onlar da görüş ayrılıklarına düşmüşler arkadaşlar. Birbirleriyle savaşmışlar. Değil mi? Siyasi konularda bilhassa. Ee, yani peygamberimizin vefatından sonra neredeyse İslam dünyasında hiç böyle tam bir birlik, hiçbir daha olmamış yani. Hep bir muhalefet, hep bir ayrılık olmuş. Ee, benim acizane kanaatim, yani ben bu konuda aslında e, görüş bildirecek yetkinlikte değilim ama konuyu açtığım için kendi şahsi görüşümü söylüyorum burada, yanılıyor olabilirim. Ben arkadaşlar müminlerin çoğunluğunun olduğu yerde olmanın bir... Ee, biraz bir parça daha garanti olduğunu düşünüyorum hakka isabet etme konusunda. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani müminlerin çoğunluğu neredeyse o çoğunluğun dışında olmamak lazım diye düşünüyorum. tek Ama dikkat edin vurguya müminlerin, Müslümanların, müminlerin çoğun bakın hepsine. Onların çoğunluğu neredeyse orada olmayı e, hakka isabet etme noktasında daha sağlam bir yol olarak görüyorum. Cenab-ı Hak işte onları bu şekilde büyük fevzi azim olan, büyük bir başarı olan en büyük murada onlara erdirsin. Bundan hoşlanmayan münafıkları ve müşrikleri de arkadaşlar ve yu'adid bel münafiki buyurduğu veç ile muazzep kılsın. Azaba uğratsın. Münafıkların Müslümanlara zararı burada bir inceliğe dikkat dikkatimizi çekiyor. Müşriklerden daha çok olduğu için evvela onların tazibi söylenmiştir. Yani müşrikleri ve münafıkları değil, münafıkları ve müşrik münafıklara ve müşriklere azap etmek için Allah Teala bu sekineti müminlerin kalbine indirdi diyor. Ee, yani Allah Teala'nın alim ve hakim olmasının e, e, neticelerinden birisi de münafıklara ve müşriklere azap etmesidir. Niye münafıkları önce söyledi? Çünkü münafıkların müşri, Müslümanlara zararı müşriklerden daha çoktur. Arkadaşlar, münafık pirincin içindeki beyaz taş gibidir. İman kalbi bir olgudur arkadaşlar. İnsanın kalbi bir amelidir yani iman. İnanmak hani abdest almak gibi dışarıdan görülen bir şey değildir. Kişi inandım dediğinde biz onun iç dünyasını bilemediğimiz için onu inanmış olarak kabul ederiz. Öyle kabul ederiz. Biz zahire göre hükmederiz. Peki gerçekten inandı mı? Onu biz bilemeyiz. Onu inanmış kabul ederiz peki birisi münafıksa ondan nasıl kurunacağım yani çünkü münafıklara karşı bir tedbir almam lazım yani içten oyar kaleyi fetheder içeriden ee, o konuda da Kur'an bize yani gerçekten inanılmaz sayıda ayetle arkadaşlar bu münafıkların karakteristik özelliklerini sayar isimlerini saymazsa hiçbir yerde isim vermez ama onları gerçek Müslümanlardan ayıran niteliklerini söyler. Mesela bunlardan birisi de bir savaş çıktığında e, gerçek Müslümanlar Allah zaten bize bunu vaat etmişti hadi bakalım ya Allah derler ve o savaşa katılırlar Müslümanlarla beraber. Münafıklar ise ay bu nereden çıktı derler işte bahaneler uydururlar e, kaçarlar yani savaştan kaçarlar. Namazı üşenerek kılarlar aklıma gelen ayetleri söylüyorum birine öyle birine böyle söylerler herkese işte az önce anlattığım ayet herkese yaranmaya çalışırlar herkesin yanında ondanmış gibi davranmaya çalışırlar çeşitli nitelikler Kur'an-ı Kerim'de sayılmış Nisa suresinde çokça Tevbe suresinde çokça münafikun diye bir sure var orada zaten baştan sona bu münafıkların niteliklerinden bahsedilir. Bazen münafık hadislerde de çokça vardır. Mesela söz verdiğinde sözünde durmaz münafık. İşte konuştuğu zaman yalan söyler. Yani sözüne güvenemezsiniz. E, bu nitelikler dav özellikle davranışsal olanlar bir insanda olduğunda o insan hemen münafık mı olur benim acizane kanaatim itikadi bakımdan rol yapmıyorsa yani ben aslında Allah, haşa Allah'a inanmıyorum peygambere de inanmıyorum ama bir durumdan dolayı böyle gözükmek benim işime daha uygun geliyor Şey, i̇şte ajan olabilirim ben başka kötü niyetleri olan biri olabilirim veya korkak biri olabilirim böyle bir topluluğun içinde doğmuşumdur onun dışına çıkacak cesaretim yoktur efendim inanıyormuş gibi yaparım çeşitli gerekçelerle bu münafıklıktır. Kalbime bakıyorum böyle bir şey yok. Gerçekten inanıyorum yani. Ha, zayıf olabilir bu iman, kuvvetli olabilir. O ayrı onu konuştuk. Gerçekten inanıyorum ama davranışlarıma bakıyorum münafık davranışları var bazı davranışlarımda arkadaşlar. O zaman eğer böyleyse kendim için söylemiyorum yani herhangi biri için. Eğer böyleyse arkadaşlar o zaman ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Münafıklığa aday haline getirir o davranışlar bizi. Onun için münafık ahlakı konusunda çok dikkatli olmamız gerekir arkadaşlar ona düşmemek için. Bazı davranışları biz de yapabiliriz insanlık hali yani sürçeriz yapabiliriz derken yapmamızda sakınca yoktur anlamında değil. Yani mesela sözünü de duramayabilirsin bazen bir şey olur sözünde duramazsın ama bunlar bizde bir ahlak haline gelmemişse yine bu bir günah olur yani insan münafık yapmaz onu da bu vesileyle belirtmiş olalım. İşte e, bunların zararı, münafıkların zararı müşriklerden daha çok olduğu için ilk önce onlar zikredildi. Bunların bir niteliği var. Bu müşriklerin ve münafıkların ezani ne billahi za se Allah'a suizan ederler. Nasıl bir suizan bu? Allah peygamberine ve müminlere yardım etmez sanırlar, sanırlar. Bunlar işte kendilerini aldatıyorlar falan. Derler Allah'ın gücünden kudretinden kuşkuya düşerler Allah hakkında hüsnüzan sahibi olun diye ben hep e, yeri geldikçe böyle bazılarda sohbetlerde söylerim Allah hakkında hüsnüzan sahibi olmak ne demektir arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan sana gelen hiçbir şey senin için bir kötülük değildir. Bunu işte bugün kişisel gelişimciler söylüyor eski çağlarda stoğacılar söylemiş psikologlar bazı psikologlar söylüyor bu yani aynı zamanda sekülerlerin de söylediği bir şey arkadaşlar yani diyor ki senin kontrolün dışında olan şeylerde kötülük yoktur çünkü doğa sana kötülük yapmak diye bir niyeti yoktur yani. Hayatın sana böyle kötülük yapmak diye bir niyeti yoktur bu hayatın normal bir parçasıdır bazen aldatılırsın bazen düşersin bazen hasta olursun bazen kaybedersin bu e, hayatın içinde olağan şeyler hayat yani ben Fatma Bayram'a kötülük edeyim diye bir planı yoktur hayatın diyorlar onlar. Biz o arkadaşlar bir de Allah'a inanıyoruz. Yani bunların olan biten hiçbir şeyin tesadüfi olmadığına inanıyoruz. E o zaman nasıl olur da yani kader veya işte yaratıcı böyle beni sıkmak, üzmek, yok etmek, yıkmak falan ister mi yani? İstemez. İşte bu bakımdan Allah hakkında suizan etmeyin, hüsnüzan edin. Bu hüsnüzan Rabbimizle ilgili olduğunda sonsuz iyimserliktir. kendimizle ilgili olduğunda da gerçekçi iyimserlik olmasını tavsiye ederim kendimizle ilgili olduğunda yani Cenab-ı Hak'la ilgili de gerçekçi ilimserlik yani Cenab-ı Hak'ın mesela gücünün yetmeyeceği bir şey var mı o bize bir şey vermek istese birisi engel olabilir mi yani Esma-i Hüsna'yı bilmek işte bu açıdan çok kıymetli. Arkadaşlar Allah hakkında yanılmaktan bizi korur. Kendinizle ilgili, ilgili de gerçekçi iyimserliği tavsiye ederim. Yani işte ben ne yapıp edip bu sene 38 beden olacağım diyorum farza. Bu gerçekçi değil yani hayatım boyunca hiç öyle olmadım çünkü. Çocukken bile. Dolayısıyla bu gerçekçi değil. Gerçekçi bir hedef koyman gerekir. Kendine ve kendinle ilgili planların, hayallerin programı, uygulayacağın program ne kadar gerçekçi olursa o kadar ulaşılabilir olacaktır aynı zamanda. Evet, peygambere ve müminlere kötülük gözetirler, geleceği veç ile e, e, ayetlerde kaliber Rasul ve Müminone ehlihim ebeden. Bu Allah, bu Peygamber ve Müminler ailelerine hiçbir zaman dönemeyecekler. Bunlar bitti artık, mahvoldu. Bu savaşta bunlar mahvolacak diyecekler. Mesela Tebuk savaşında öyle düşünmüşler, münafıklar ve hiçbiri katılmamış o yüzden. Kendi haklarında da iman edip, hüsnü himmet besleyip de Allah'tan hayru rahmet istemezler. Çünkü kötümserler. Kendileriyle ilgili de hayat hakkında da Allah hakkında da. Hasılı Allah'a karşı doğru zanda bulunmazlar. Aleyhim da iratü efendim kötülük dairesi yani fesat girdabı yahut kasırgası başlarına dönesiceler başlarına dönsün bu kötülük düşünceleri. Başlarına dönsün bu suizanları diye Cenab-ı Hak beddua ediyor onlara arkadaşlar. Ve gaddaballahu aleyhim. Allah onlara lanet e, gazab etti ve lanehum ve lanet etti ve addalehum cehennem onlara cehennemi hazırladı ve saet masira. O ne kötü bir dönüş yeridir diyor ayet-i kerime. E ee, 6. ayet 7. ayeti de hemen okuyayım çünkü tekrar konuyu kapatıyor adeta başta söylediğini sonda tekrar ederek Velillahi cunudus semavati vel ard Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir tekrar arkadaşlar burada da ve Allahu azizen hakima yukarıda alimen hakima demişti burada da azizen hakima diyerek e, konuyu bitiriyor bitirmiyor aslında biraz sonra arkasından peygamberin misyonu görevi e, müminler arasındaki yeri makamı ondan bahsedilecek onu da yukarıya bağlayacağız bunu ne zaman yaparız bir dahaki derste inşallah. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak kalbimizi Kur'an'a her zaman açık eylesin inşallah.